Bismillahirrahmanirrahim. Lehamdülillahi <gülüyor> vahde. Ve salatu ,まあ, ve ala mella nebiyye va'de. Salatul istiska, yağmur e, duası namazı. Yani talabu ü sukuya minallahi azze ve celle. Cenab-ı Hak'tan yağmur istiyorsunuz. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de hutbe irade ediyor. Babur rahme var. Gidince görürsünüz. Babur rahme o taraftan Arabi geliyor işte hadis-i şerifi burada almış. Ne diyor? Ya Resulallah, heleketil kura'u vel mevâşi. Atlar, davarlar hayvanlar helak oldu ya Resulallah. Her taraf kurudu. Dua etseniz de Allah Teala bize merhamet etse e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıyor. Ve sema'u kenneha zucajedü Enes bin Malik, Sema sanki böyle bir cam gibiydi. Berraktı. Hiçbir şey yoktu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam mübarekellerin kaldırdılar. Ya Rabbi yağmur üzerimize gönder dediler. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem ellerini indirdi. Bir yağmur başladı ki insanlar eve gidemiyorlar. Bir hafta o yağmur devam etti. Yine aynı kapıdan o bedevi geldi. Yine her şey helak oldu ya Resulallah. Yağmurdan o kadar yağmur yağdı. Efendimiz yine ellerini kaldırıyorlar. Allahumma havaleyne ve la aleyne. Allahümme havaleyne ve la aleyne. Etrafımıza gönder ya Rabbi. Üzerimize değil yağmur kesiliyor. Allah Resul dua ediyor tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanife'ye göre Rahimullah, yağmur duası için namaz kılınmaz, dua edilir. Fakat İmameyn'e göre, İmam Şafi'ye göre de bunun namazı var. Namaz da kılınır, dua da yapılır onlara göre. Peki, bize göre Efendimiz önce kılıyorlar, sonra terk ediyorlar Ebu Hanife'ye göre. Allah Resulü'nün sonra terk etmesi artık bunun nesledildiğine işarettir. La salate fil istiskai yani istiskada namaz yok ama orada F var sin var mim harfleri var F kimdi var. İmam Şafi ona göre var ne var namaz var ee, sin Ebu Yusuf mim İmam Muhammed onlara göre namazı var bunun Innemad du'a u'l istighfaru Bu istiska duadır ve istiğfardır yani Allah Teala'dan önce affınızı talep ediyorsunuz sonra dua ediyorsunuz. Önce istiğfar, sonra dua var kardeşim. Kâle Teâlâ İstâgfirû rabbekum innehu kâne gaffâra yürsülis <gülüyor> semâ'e aleykum midrâra Nuh Aleyhisselam zamanında kıtlık var. Yağmur yağmıyor. Geliyorlar ona. O da diyor ki fakul tustâgfirû rabbekum innehu kâne gaffâra İstâgfirû rabbekum Rabbinizden affınızı isteyin. Böyle günahkar bir toplum Allah'ın rahmetine muhatap olamaz. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ السَّمَاءَ burada matar yağmur anlamında. Semayı böyle çok yağmuru da çok göndersin. İşte halimiz bu. İlmi keyfiyetimiz bu. Başka birisi anlatmıştı bir hoca. Rütbesini söylemeyeyim. Ee, geldi dedi ki ya hocam dedi innel الْحَسَنَاتِ ya nasbetmez mi dedi? Niye bu hasenati mecbur olmuş dedi? Kesre bu innel hasenati. Ee, hani öyle bir hikaye var. Mollanın biri abdese gitmiş. Heladan şalvarın ceye gelmiş. Demiş ki hocam Kur'an-ı Kerim'de yanlış buldum demiş. Neresidir? Yeni okumuş. Yansıbul isme vayrafaul haber. İnne enne oraları yeni okumuş ela giderken de düşünmüş veya oradan çıkarken aklına gelmiş innal hasenati ya inni ismini nasb ediyor. E hasenat ismidir. E niye mecbur oldu? Evladım demiş sen dersin oraya gelecek bak bu hasenat kelimesi elif ta ile cem'i olur. Dolayısıyla bunlar e, nasb halinde de ne alır? kesre alırlar değil mi? Nasb halinde de e, kesre alırlar demiş ona tabii şimdi e, tabi bu adamlar inkar ediyorlar ya o heladan koşarak çıkan o dersi henüz elifta ile cemi olana Cem mühendese gelmemiş bağırıyorlar sağda solda gelseler otursalar görecekler Allah'ın izniyle niye orası öyle olmuş ama oturmamışlar ki 2-3 tane diploma vermişler onlara onlarla konuşuyorlar o kadar bütün ilmi kıymetleri orada evet Peki estafiru rabbakum innahu kana gaffara yursil issema aleykum midra. Yani böyle istiğfar edin ki Allah Teala size yağmur göndersin. Yine Hud aleyhisselam'ın duası var orada. Ve kavmi estafiru rabbakum summa tubu ileyhi yursil issema aleykum midra. Burada da estafiru rabbekum istiğfar edin, tövbe edin yürsün aleyküm idrara yani çokça yağmuru size göndersin. İşte onun için yağmur duasından önce istiğfar edilir. Müşrikler, zındıklar, zimmiler onlar getirilmezler. Çünkü orada dua edilir cemaat halinde Allah Teala'dan rahmet istenir kardeşim. Eee İnnemad-duaaü vel-istiğfaru ve in furada fa hasanun. Er ve insanlar tek başına kılarlarsa fahasının olur yani bu da güzel olur müstakil olarak namaz kılarlarsa. Wallayakrucu ma'hum ehlu zimmeti zimmi olanlar onlarla dua yapmaya çıkmazlar. Yaman Muhammed diyor ki ahbuleye an yakrucen nesu ilelisi skai thalate ayiim muttabegat üç gün peş peşe çıkmaları diyor, benim için daha doğru olanıdır diyor. Ya da mendup olan budur diyor İmam Muhammed rahimehullah. Peki, وَلَا يَخْرُجُ مَعْهُمْ اَهْلُ ذِمَّ Neden? وَمَا دُعَوُ kafirine اِلَّا ف۪ي zalal. <زَلَال> Onların duaları nedir? Boştur, hikayedir, hükümsüzdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları yanınızda getirmeniz duaya yüksür kardeşim. İmam yağmur duasında elbisesini tersine çevirir. İmam ayakta dua eder. Cemaat oturur. Neden elbisesini çevirir cübbesini yani? E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevirmişlerdi. Burada bir tefaul var. O da nedir? Yani Efendimiz o haliyle Allahu alem aleyhissalatu vesselam şunu anlatıyor. Ya Rabbi bu cübbeyi nasıl çevirdim? Sen de bizim halimizi kıraklı, kuraklıktan yağmura rahmete çevir ya Rabbi diye duadır, yakarıştır, yalvarıştır. Tamam.